Merhabalar sevgili Radyo Havan dinleyicileri. Herkese e, hoşça vakit geçirmesini diliyorum bu bir saat boyunca. E, iki güzel insanı anacağız bugün. Birisi e, Kıvırcık Ali olacak. Diğeri ise Nazım Hikmet olacak. Senden bekledim Celal abi, ama söylemedin. Öyle mi pardon o zaman e, aynı şekilde ben de merhabalar diyeyim. Evet esasında ozanlarımızı işlerken bizde de Türk Halk Müziği'nde kaybettiğimiz değerler adına anmalarımızı da hani kaybettiğimiz kişiler andığımız için. Bunların içerisinde de Kıvırcık Ali baya hem çok genç yaşta kaybettiğimiz halde çok eser bırakmış gitmiş ve çok da kendini sevdirmiş biri. O yüzden de onlarla başlayarak devam edelim isterim. Kimdir o zaman biraz Hı -hı. bir tanıtalım evet, ee, evet, Kıvırcık Ali kimdir? Hı -hı. Asıl adı Ali Özü Temiz olan Kıvırcık Ali, 1968 yılında Tokat'ın Turhal ilçesinin Erenli köyünde doğar. Dokuz kardeşin en küçüğüdür. Doğduğu gün babasının ölümünün 40 ekmeği e, verilmektedir. Hal böyleyken dedesi işte oğlum geri döndü der ve babasının ismi olan Ali ismini torununa verir. Babası kendi yöresinde Aşık Ali olarak bilinen ve çok sevilen mahalli bir halk ozanıdır. Sanatçı büyüyüp okul çağına geldiği zaman türküler söylemeye başlar. Bağlamaya ve halk müziğine olan ilgisi köye gelen ozanları ve dedeleri kapı aralarından dinleyerek başlamıştır Kıvırcık Ali'nin. Kah ırgat tarlasına ekmek götürürken kah koyun kuzusunun peşinde koşarken çan sesleriyle sesinin birleştiği anda her şeyi unutur unutur da türküler tutturur. Böyle başlar Kıvırcık Ali'nin evet. halk müziğine olan sevdası. Ama zaten biraz önce siz de söylediniz ya Aşık Ali adlı babasının evet. halk ozanı olmasının kendisine verdiği bir avantaj var. Hani Hı -hı. diğer ozanlarımıza da görmüştük buna benzer değerler. Evet, evet. Yani büyük bir ihtimalle ben bildiğim kadarıyla çok okuma... ...olayını yine o da gerçekleştirmemiş. Hı hı. Yani 83 yılında... ise işte ...İstanbul'a gelmiş büyük bir şekilde. Evet. Üstelik okumadan... ...Saz Yapım Atölyesi'nde göreve başmış. Onlardan Buradan, da bahsedelim. Evet. Ben ben yine... hani uzun aralarla söyleyeceksiniz hı hı. ama... ...Türkülerden sonra... ...sizin bir de özel tanışıklığınız var. Evet kendisiyle. Ali ile biz e, çok hı hı. yakından tanışırdık. Çünkü aynı bölgenin insanıyız biz. İkiteli o kültürü de, de konuşmamız lazım. Tabii ki İkitelli'de yaşamış. Evet. E, oradaki işte... Müzik yapan düğün salonlarında olsun, müzik hollerde olsun çalışan gazinolarda çalışan birisiydi. Ve yakından tanıyorduk. Hı hı. Çok defa aynı sahneyi paylaştık. Aynı kuliste oturduk. Birbirimize işte sohbetler ettik, şakalar yaptık. Çok candan, çok sıcak bir insandı. Bir kere ben onu söylemek isterim. Ve onunla tanışmak, yani aynı e, havayı solumak güzel ve şanslı hissediyorum o konuda evet. kendimi. Devam edeyim Devam onu edelim. anlatmaya hı hı. ben... E, hı hı. Hani biraz belgesel anlatıp sonra kendi da katacağım size. Tamam. Önce bir e, elimizdeki şeylerle anlatayım. E, sonuçta çocukluğunu bilmiyorum çok fazla ama e, bunları kendisi de dile getiriyor. Kendi ağzından da dile getiriyor. E, bağlamayla tanışıklığı da şu şekilde başlıyor. İlk bağlamaya evet. elini alışı da. Bir kayanın üstünde türkü söylerken hayallere dalar ve bu esnada derinden bir ses duyar. Güçük, güçük. Küçük bizim oralarda biliyorsunuz Güççük diye. Bu ses evin en küçüğü olmasından dolayı Güççük ismini takan annesi Gülbahar Hanım'a aittir. Oğlunun bu durumunu fark eden Gülbahar Hanım elinden tuttuğu gibi eve götürür. Yani çok hüzünlüdür çünkü bu e, bir arayış içindedir aslında ve bağlama da çalmak ister. Sonra eve götürür ve gözü gibi koruduğu bağlamayı sakladığı yerden çıkararak der ki al Güççüğüm Ali'm. Bu sana babandan Babası yadigar. Sızıyor. Babasının sazını o artık çalabileceği yaşa, olgunluğa geldiğine inandığında eline verir Kıvırcık Ali'nin. Bu sana babandan yadigar der ve bağlamayı eline verir. Sanatçı büyük bir sevinçle yani bizim Kıvırcık Ali annesinin elini öperek bağlamayı eline alır. Hatta gözyaşlarını da hakim olamaz. Orada duygulanır ve ağlar. Eee... Maalesef çok uzun sürmez bir bağlamayla olan arkadaşlığı. Bir kaza sonucu kırılır. Onca yoksulluğa ve maddi imkansızlıklara rağmen maalesef ki e, bu üzüntü baya bir sarsmıştır onu. Bunun e, üzüldüğü bu durumu gören eniştesi ve abisi, büyük abisi Sadık. Ee, aralarında anlaşırlar. Derler ki bu çocuk çok fazla içlendi. Bu duruma bir çare bulmamız lazım. Onu elinden tutarlar ve Tokat'ın Turhal ilçesinde bir sazcıya götürürler. Hadi derler sana buradan seç bakayım bir bağlama al kendine ve dünyalar Kıvırcık Ali'nin olur? Diyoruz, diyelim bir evet, eserle. Nasıl, bir bakalım. Kıvırcık başlayalım Ali'den. Kıvırcık Ali'den. Bak şu feleğin işine neler getirdi başıma. <Gülüyor> Bak şu feleğin işine, oy, neler getirdi başıma. Bak şu feleğin işine, oy, neler getirdi başıma. Kışma Ben O'dan Hayın felek salım felek oy Benden felek o, hayın felek salım felek o. Ağızınıza sağlık. Erdem senin de sesin oh, tadına sağlık yani. Evet, ne, ne kadar dertliymiş ya. ya. <gülüyor> Hayır. Kıvırcık Ali daha yani bu türküleri söylerken dertlenmemesi kesinlikle de mümkün öyle. değil. Kesinlikle Hep gördüğümüz gibi şey var. Felekle bir hesaplaşması var, çekişmesi var. Hep kaderine bir isyan durumu var ama aslında böyle de şey de değildi. Yani o hayata olan tutunuşunu yitirmiş bir insan e, değildi. Değildi yani birisi çünkü hiç Çünkü mücadelesini de görüyorum. Çünkü ha, kardeşlerine sahip çıkmasında, ailesine, yakınlığına hatta köylülerine. Aynen. Hayat dolu bir insandı. Yani. Hani böyle feleğe çıkışları vardı, isyanı vardı, evet. sistemleri vardı. Türküleri de çok dertliydi ama böyle gördüğünüzde hayat dolu, pırıl pırıl, evet. böyle e, mizahi yanı çok ağır basan bir insandı. Evet devam evet, edelim. Devam edelim. edelim. Nerede kaldık? E, bağlamasını almıştı değil mi eline? Hı hı. E, en son abisi ve eniştesi sayesinde. Daha sonra e, nasıl bir eğitim almış ya da almamış onlardan biraz bahsedelim. O dönemde İstanbul'dan eşini defnetmek için gelen Ozan Mahmut Kaya... Ee, bu üzüntüsüne rağmen e, eşinin çünkü işte kaybetmiş onun yasının içerisinde olmasına rağmen ricaları kıramayarak e, Kıvırcık Ali'ye 15 gün boyunca ders verir. Bu süreçte köyde hem de delik hem de ozanlık geleneğini sürdüren sadık köreçide dededen de peyzalan. Kıvırcık Ali İlkokul 3. sınıftan itibaren sınıf öğretmeni Fevzi Küpeli'nin de desteğiyle bağlamasını geliştirmeye devam eder. Yani hani çok böyle e, okullu bir eğitim almamış Yok, gördüğümüz no, üzere işte dedelerden Yok. ustalardan yani ustalık <gülüyor> çıraklık ilişkisi içerisinde başlıyor eğitimine ki hani sağlamdır aslında kökleri sağlam bir eğitimdir bu. Daha sonra da onu okulla dershanelerle pekiştirmek isteyecek ama işte hep önüne maddi imkansızlıklar çıkacak maalesef. Hı -hı. Ee, ve tabii ki çok fazla dinliyor, çok fazla Feyzal'da insanlar var. İşte bunlar kim? mahsun Şerif, Abdullah Papur, Ali Kızıltu, Ali Ekber Çiçek, Muhlis Akarsu, Rıza Aslan Doğan, Arisa, Musa Eroğlu, Sebahat Akiraz gibi yani ekolleşmiş ozanlar, isimler gerçekten kendi dallarında, halk müziğinde çok sesiyle, yorumuyla çok kuvvetli olan ozanlarımız ve yorumcularımız onları dinlemiş sürekli. Zaman zaman onlarla... Aynı sahneleri paylaşmış bir süre sonra tabii ki hani çalıp e, söylemeye başlayıp yorumu güçlenince ve ismi duyulmaya başlayınca onlarla çoğuyla da tanışıyor ve e, sürekli fikir alışverişinde bulunuyor. Onlardan hı hı. hep bir şeyler aldığını söyler sürekli birileriyle konuşur sohbet eder yani böyle insanlardan kaçan bir insanda değildir Kıvırcık aynı zamanda e, işte bayağı bir yol kat eder onları dinleyerek dediğim gibi. Ve kendisi aslında kendi diliyle anlattığı bir şeyler var. Onları da hemen ben sunmak Şimdi istiyorum kendi hemen ağzında. bir araya gireyim hocam. Hı -hı. Hani benim notlarımda da var. Hani daha önce bir duyduklarım kadarıyla. İstanbul'a geldiğin hani saz yapma atölyesinde çalışmaya evet. başlamış. Sonra Hı -hı. katıldığı bir ses yarışmasında. Aşıklama dalında birinci olmuş. Evet, o dönemlerde öyle oradan. mi? Ha? Yani onları da önemli. Kendi, kendi diliyle evet, tamam, anlattıkları tamam. da var. Hı -hı. Onları da hemen ben. Diyor ki e, babamı hiç görmedim. Ben doğmadan 37 gün önce bir kazada vefat etmiş. Ne kadar acıdır ki evet. aynı kaderi babasının kaderini değil mi Erdem senle de bugün gelirken evet. görüştük. Gerçekten Hı -hı. yürek burkan bir hikaye bence. Aynı yaşlarda babası da bir o kaza sonucu evet, hayata evet, veda ediyor. Kıvırcık Ali de öyle ve dokuz kardeş düşünebiliyor musunuz dokuz kardeş yetim büyüdük diyor. Ben en küçükleriyim yani annemin de dediği gibi ailenin en güçcüğü. Okul yıllarımda çalışkan, başarılı ve bir o kadar da haylaz bir çocuktum. Ele avuca sığmazdım. Öğretmenlerim bana cin eli derlerdi. Neydem dedeme çekmişim diyor burada da. Dedesi de demek ki öyleydi. İlk okuldan sonra maddi imkansızlıklar ve yetersiz koşullardan dolayı okul hayatıma son vermek zorunda kaldım. İşte böyle başlayan öyküm, büyük abim Sadık'ın da desteğiyle 1983'te beni İstanbul'a kadar getirdi. Öyle değil midir diyor. Yoksulluk Anadolu insanını hep gurbete düşürmemiş midir? Belki de köyden bir kasabaya, sonra büyük kentlere ya da dünyanın dört bir bucağına. Yani benim deyimimle üçüncü gurbete say say bitmez. İşte üçüncü gurbet türküsü de evet. buradan çıkıyor. Daha sonra sizin de söylediğiniz gibi İstanbul Kasımpaşa'da Güngör evi ve yapım atölyelerinde çalışmaya başladım diyor. Bir buçuk iki yıl kadar sürdü. Aynı zamanda Tepebaşı Gazinosu'nda düzenlenen ses yarışmasında aşıklama dalında birincilik aldım. Evet çok önemli. Çok evet güzel bir. Ki eğitimsiz denetim. bir insan aynen şimdi. Aynen öyle aynen öyle. 1985 yılında Arif Sağ müzik kursuna kayıt oldum. Üç ay süren solfej eğitimimden sonra maalesef aidatlarımı ödeyemediğim için ayrılmak zorunda kaldım. O dönemde çünkü yine unutmayın araya gireyim kıvırcıkların Arisa e, Eğitim Merkezi'ne gittiği dönemlerde ortak arkadaşlar olanlar vardı. Mm -hmm. Şimdi hala piyasada işte barlarda söyleyen, tabii. türkü söyleyenlerden biri. Mm -hmm. Çok yetenekli olduğunu söylüyorlardı. Tabii yani ki. daha o zaman Kıvırcık Ali tanınmıyordu. Tabii bile. tabii. Aynen. Evet. Biz de mesela mm -hmm. ismini çok duyardık. Benim hocalarım işte Şükrü Güden hocamız falan. Biz ben konservatuara başlamadan evvel ASM'ye ben de gittim. Mm -hmm. Ondan önce işte de küçük bir e, bağlama çalışma yerimiz vardı bizim kursumuz. Orada mesela hep onlar hocalarımız Kıvırcık Ali diye bir ...metinden bahsederlerdi. İşte Kıvırcık Ali... şöyleyi böyle iyi, Adam acayip... ...sas falan. Hep onun metini... ...duyardık biz. Hmm. İşte 90... ...kaçlarda? İşte 92 falan... ...zannediyorum o yıllarda. 95'ten önce... ...çünkü ben 95'te girdiğime göre öyle... ...92-93 hmm, yıllarında yılında. çok... ...met edilirdi yani. Neyse devam edeyim evet. ben yine. Oradan ayrıldıktan sonra... ...işte yani ASM'den ayrıldıktan sonra... ...3 yıl kadar konfeksiyon atölyelerinde... ...çalıştım. Yani ...bu yönünde var. Emekçi tabii, tabii, yol, yönünde zaten var. emekçi kısmı evet. da var. Bu süreçte gece kulüplerinde... ...düğün salonlarında bağlama çalarak... ...zor koşullarda hayata tutunma mücadelesi verdin. Diyor ki biz bunu gerçekten... ...tanıklarıyız yani... ...biliyoruz, çoğu çalıştığı yerleri de biliyoruz... ...hani abilerimiz falan bahsederlerdi... ...bizim büyüklerimiz, müzik piyasasında... ...hepimiz olduğumuz için çok çabuk duyulur... ...kim, nerede, ne yapıyor diye... ...ve çok zor şartlarda... ...çalışıldığını da biliyoruz orada... ...çünkü sabah dörtlerde, beşlerde biter... ...mesela orada işler gerçekten öyle... ...ikide, üçte de bitmez... ...sabahlara kadar düşünün, alkol alan insanların... ...o eziyetini... ...kahrına, evet sabaha kadar çekiyorsunuz... ...gerçekten büyük sabır, büyük emek... ...yani... Dişiyle tırnağıyla hani kazmaksa gerçekten kazarak gelmekse bir yerlere hani Kıvırçık Ali en güzel örneği diyelim ve o Türk zaman yaylalara olsun? veda ettik diyelim. Isırganı Hadi bakalım. Tutan ona güzel bir örnek olsun. Hocam bir de ben yine tekrar söylerim şey de o gül tükendi ben tükendim hı hı. ilk benim tanıdığım işte Kıvırcık Ali ile tanıştığım, evet, tanıştığım diyelim. Yani sen, onu da atlamayalım ba bence. Atlamayalım. Evet. Bahsedeceğiz evet, tamam. albümlerinden. Tamam. Onlardan da daha evet. oraya gelmedik. Hadi bakalım. Bir ısırga notu diyelim. Ben çok konuşuyorum bugün ama hani Kıvırcık Ali'yle tanışmanın yani. verdiği bir şey. Evet aynen evet. öyle. Onun için. <gülüyor> Kaylalara veda ettik ve de dağlara Yatağı yorganı alıp düştük yollara Gülü değiştik kör betonlara Köyü düşündük anam içim yanıyor Yanıyor da Selanam, yürek kanıyor Burada dost bildin anam sar otu Elini tuttum mu bilki, Elin yanıyor Şeref ekmek bulamazken Şerefsiz budur Götürdükçe ciğer anam İçim yanıyor Yanıyor da güzel anam Yürek kanıyor Burada dost bildin anam Isırgan otur Elini tuttum mu bil ki Elin yanıyor Şeref ekmek bulamazken Şerefsiz budur Götürdükçe ciğer anam içim kanıyor Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor Hasandayımın andamda harman savurma. Güzüm güle Asuman'a sudar aslama. Vaklaştı tutan yurda Parmağın banma. Aklıma düştükçe anam içim yanıyor. Yanıyor da güzel anam göz kanıyor burada dost bildin anam eser kanotu elini tuttum belki elin yanıyor şeref pek bulamazken şerefsiz budu götürdükçe ciğer anam içim yanıyor Yanıyor da güzel anam Yürek kanıyor Burada dost bildiğin anam Isırgan otur Elini tuttum mu bil ki Elin yanıyor Şeref ekmek bulamazken Şerefsiz budur Götürdükçe ciğer anam İçim yanıyor, yanıyor da güzel anam yürek kanıyor. Ağzına sağlık çok güzel. Evet. evet. Bir tarafta şerefsizler budu götürüyor, bir tarafta da ekmek bulamıyor. <gülüyor> Şeref ekmek bulamaz kendini. Maalesef evet. Evet doğru söylüyor. Yani ne güzel söylemiş. Devam edelim. Devam edelim. Ben bir yudum su içeyim Celal abi. Sen, Sen devam evet. et bence azıcık. Şimdi e, hani benim biraz önce senin anlattığın şeylerden yola çıkarak 92 yılındaki olanın ben ilk tanışıklık olduğum döneme dedim ya. Hı hı. O zaman hı hı. aşık Nuri Hücel'in hani Hapishane Ranzaları iki isimli albüne bağlamasıyla katılarak ilk profesyonel hmm. çalışmayı yapmıştı. Stüdyo arkasında tabi ilk defa hani stüdyoya girip çalışmış oldu. Evet. O dönemde onun için bir da aslında hani bakıldığı zaman da. Biz de işte o Çok zamanın önemlidir. benim hani oradaki e, piyasadaki Tam konservator falan olmadığı için sanatçı diyebileceğim arkadaşlardan duyduğumda ilk defa adını o zamanlar duymaya başlamıştım. 94 ile 98 yıllar arasına kadar hiç mesela albümler piyasaya çıkmamıştı. Hı -hı. Fakat bu başta Aşık Nuri Yücel olmak üzere birçok sanatçının albümünde sanat yönetmenliği yaptı ki Kıvırcık Ali gibi hani özellikle hani solfeji eğitimi çok kısa da almış olması rağmen evet. kendini aşam birisi için çok önemliydi evet, bu. Çok iyi bir kulağa çok iyi. Bir evet. Hedi de 95'te sahip demiştin ben hatırladığım kadarıyla ilk defa hani grup turnalar arkadaşları beraber kurduğu evet. bir şey vardı ekip. Aha, Bunlar da hani evet. Bundan. Buradan sonra yine sana bırakayım tamam, ben. Tamam ben de şöyle bir hemen özetleyeyim o zaman. Bir özel hayatından da çok az bahsedeyim. Ee, gazino ve düğün salonlarında çalışmaya başladıktan sonra... ...saçlarının uzun ve kıvırcık olmasından dolayı... ...artık piyasadaki ismi yani müzik alemindeki ismi artık Kıvırcık Ali'dir. Yani Ali, Ali özü temiz değil gitti. de biter. Kıvırcık Ali olarak herkes onu e, tanımaya başlar. 1988 yılında da Şadıman Hanım'la evlenir... Ee, ...oğlu Eren ve kızı Ecemgül dünyaya gelir. Bugün e, sanıyorum artık Eren kocaman delikanlı oldu ki... Programlarda ...arkasında onun birçok programında saz çaldı, çaldı evet, söyledi. öyle çok da benzer, Hı -hı. ses olarak da çok benzer. Hı -hı. Şu anda kocaman bir delikanlı. Ecemgül de sanıyorum 10-12 yaşlarında. Evet, e, daha sonra bu evlilik çok uzun sürmez. Şadıman Hanım'dan boşanır çünkü böyle bir... E, Evlilikle Hani böyle bir hayat gitmesi gerçekten zordur. Yani müzisyenlerin böyle bir şeyi vardır aslında. Handikapı vardır. Gece gündüz çok yoğun olarak çalıştıkları için düzenli bir aile hayatlarında olması çok güçtür. Hani ona eşlerden diğer tarafı da eğer o işin içerisinde değilse onu anlaması da çok güçtür. Dolayısıyla doğal bir süreç gibi de görüyorum. Hani çok da şey yapamıyorsunuz. Ve ayrılırlar ee, 90-91 yıllarında vatani görevini yapar. Askerden sonra e, artık kendi duygularını müzikal anlamda dile getirmeye başlar Kıvırcık Ali. Besteleri kendisine ait olan ve zor koşullarda çalıp kazandığı birikimiyle 94 ve 98 yılları arasında 3 albüm yapar. Ama maddi imkansızlıklardan dolayı evet, sizin de söylediğiniz gibi yayınlatamaz, yayınlayamaz... Ee, ...95'te ilk olarak... ...grup turnaları kurarlar... Evet. ...İbrahim Akkaya ve Mustafa Yılmaz ile birlikte... ...ki Mustafa ile de... ...biz beraber çalıştık bayağı bir... ...o da çünkü bu işin çok böyle... ...alttan gelip yetişen bu piyasada... ...hani ismi çok bilinmez ama... ...iyi müzisyenlerden birisidir... ...1996'da ilk albümleri olan... ...Türkülerden Türkülere Yol Eyledik... ...adlı albümle profesyonelliğe... ...ilk adımını atar... ...98'de ikinci albümleri olan Türküler... ...Kimliğimizi Çıkartırlar... Bu albümde müzik, e, Müziği Kıvırcık Ali'ye ait olan Turnalar adlı eserde yer alır ve kendisi de okur turnaları. 83'ten bu yana maddi manevi desteğini esirgemeyen ve hala prodüktörü olan aynı zamanda Kirvesi ve Can Yoldaşım'da dediği İbrahim Yılmaz'ın desteğiyle 99 yılında ilk solo albümünü çıkartır. Yani sizin Bizim dediğiniz evet, gibi bildiğimiz. gül tükendi, ben tükendimle piyasaya çıkar ve gerçekten bir bomba etkisi yaratır. Artık bu Kıvırcık Ali'yi tanımayan Ali. kalmaz. Evet. Onu tanımayandan öte bu türküyü bilmeyen kalmaz. Yani türküsü önce bilinir ve tanınır. Kıvırcık Ali çok fazla ismi dolaşır. Hani görseler tanımazlar, o öyle derdi yani hani kıvırcık Ali diyorlar... ben gidiyorum kimse bilmiyor kıvırcık alıp falan. son dönemlerinde saçı da yoktu ki zaten kıvırcılar. Evet, evet Ali arıyordu, aynen millet. öyle diyordu. <gülüyor> ben artık kel alayım falan diyordu yani <gülüyor> ve büyük bir e, emek verir. Tırmalar En sonunda istediği noktaya gelir mi bence gelir. Bu türküye atlamayalım hocam. Yani Gül elimizde... tükendi. ben tükendim <gül> mi? Ben söyleyeyim ben tükenirim o türküde ben biraz çünkü şeyden akorttan dolayı söylememiz mümkün Öyle değil mi? onu. Evet Erdem sen söyler misin? Banttan verelim. <gülüyor> <gülüyor> Banttan verelim. Ee, bakalım onun evet. yerine bence yaşamdan ölüme söyleyelim. Tamam biz. olur olur olur. O da çok güzel bir e, eser. Yaşamdan ölüme bir soluk yolda bu isyanlar kime bu feryat kime? Erdeme değil mi? Var Erdem, de. var, değil mi? Söyleyebiliriz peki. Camdan ölüme bir soluk yolu da. Bu isyanlar kime? Bu feryat kime? Kuşların bile yuvası dalı da. Bu endişe niye? Bu telaşın niye? Yaşamdan ölüme bir soluk yolu da. Bu ıssiyalar niye? Bu feryat niye? Koşuların bile yuvası dalda. Bu endişe niye? Bu telaş niye? Ki gelmeler Topraktan ise Demek ki Gitmeler Aynı yeredir İhanet Kahveli Uşta göre ise Sadakatla Sevmek Dosta göredir Eğer ki Gelmeler Topraktan ise demek ki gitmeler aynı yeredir. İhanet kahvelik kuşta göreyse sana atla sevmek dosta göredir. Sokakta yatanın kürkü alınmaz Kundaklık bebenin sütü çalınmaz İnsanlığa her kim kural koysa da Merhametin yolu sağ sol tanılmaz Sokakta yatanın kürkü çalın. Odaklık bebenin sütü çalınmaz İnsanla her kim kural koysa da Merhametin yolu sağ sol tanımaz <Gülüyor> Erki ki gelmeler Topraktan ise Belki gitmeler Aynı yeredir İhanet Kahvelik Puşta göre ise Sadakatla sevmek Dosta göre Eğer ki Gelmeler Topraktan ise demek ki gitmeler aynı yere dik ihanet kahpeli kuşta göreyse sadakatla sevmek dosta göreydi Alkıştırıyorum efendim Vay çok be, güzeldi. be ne güzel sözler görüyor musunuz? Herkes dost olsun kocaman. dostlarla ayrılmasın insanlar. Yani kocaman, demek kocaman. ki sadakat ve sevgiyle beraber. Evet aynen öyle ve hep iyilik merhamet ne kadar güzel mesajları var evet. sözlerinin. Sözlerin bazı kendisine ait ben burada Ufuk Turan'dan bahsetmeden yapamayacağım. Ufuk evet. abimiz çoğu sözünü o yazdı. Gülüm de onlardan birisi mesela. Evet. Ee, sanıyorum bu da onundu çok emin değilim ama yaşamdan ölüme bir soluk yolda. E, Ufuk Turan'da bizim abimiz de özellikle Deniz'in eşimin e, çok yakından görüştüğü ve e, sadece bu işle geçinen birisiydi. Söz. Yani e, diyebilirim ki yüzde ellisini sözlerinin Kıvırcık Ali'nin sözlerinin ya güfte, e, evet, güfte hmm. kısmı ona aitti çok da güzel sözler yazardı şimdi çok e, duymuyorum ismini acaba ne yapıyor devam etmiyor mu ediyor mu yani mesela Kıvırcık Ali adı anılınca mutlaka Afuk Turan denmeliydi bence için adı söylenmiyor ona da biraz hayretler içerisinde sadece Doğrusu... bestelerden dolayı Kıvırcık Ali bilir evet. ama hani güfteleri çok, çok fazla ama işte incelemedim bu, bu, so Hı -hı. bu sözler o melodiyi tabii, tabii. yaptırıyor yani bu, bu sözler bence çok da önemli en az müzik kadar sözler de çünkü önemli diyorum ...ve geçiyoruz. Erdemcim, ...ne güzel çaldın ya. Gerçekten... <gülüyor> ...eline sağlık. Çok güzel. Nerede kaldık? Şöyle, evet, son... Kendi alb... e, grubunu... ...kurmuşlardı. Aha, ha, son sonunda kendi evet, ilk... E, ...sola albümünü çıkartmıştı. Aha, benim. İlk adımını atmıştı işte... Hı -hı. E, ...müzik hayatına. Ve demin de... ...söylediğim gibi bu yolda... ...yol göstericileri ve manevi destekçilerim... ...dediği kendisinin de... ...Musa Eroğlu, Güler Duman, Edip Akbayram... ...özellikle onlarla sürekli görüşmüş... ...ve hani destek almış... Ee, onların rehberliğinde diyor kendimi her daim geliştirerek ...Türkiye'yi diyor dolaştım... ...ve bu işi icra ettim, müzeyi bu kadar... ...hani iyi yapabildiysem gerçekten... ...destekçilerim sayesindedir diyor... ...çünkü şey de önemlidir... ...hani sesiniz çok iyi olabilir, çok iyi çalarsınız ...ama onu nasıl, nerede yorumladığınız... ...hayata nasıl baktığınız, nasıl durduğunuz... ...yani sanatçı duruşu dediğimiz bir şey var ya... ...işte o, evet, o, o duruş çok önemli bence... ...ki o duruşu belirlerken de... ...hayata bakarken de bazı... ...yol göstericiler, kılavuzlar... E, ...edinmek gerekiyor... Kılavuzu da iyi seçmemiz gerekiyor. Bence kılavuzları çok iyiymiş. E Tabii o bulunduğu, anne. onun yeteneğini de görmeleri de önemli. Biraz Hı -hı. önce söylediğiniz gibi yani yetenekli insanlar var ama... ...bulunduğu çevreler uygun olmayınca gösteremiyorlar. Evet. Yani onun öyle bir çabası da olmuş. Aynen, kendi adına, kesinlikle, sanat kesinlikle adına da. öyle. Hı -hı. İşte o yetiştiği çevre, o geldi. Ee, topraklar bir kere zaten yetişme tarzı ona zaten mecbur bırakıyor bir şekilde sorguluyorsun sürekli düşünüyorsun değil mi? Çobanları belki şey çobanlık yaparken neler düşünüyordu neler geçiyordu belki de neler hayal ediyordu hayallerinin çoğuna kavuştu ama maalesef çok da tadına varamadı değil mi? O Tokat yöresinden demişik şey yani orayı, orayı devam, devam edeyim edelim. ben hı hı. sonra işte e, sadece Tokat'ta değil Türkiye'nin her tarafında artık adı duyuluyor ve her yıl o kadar çok konsere gitti ki ben mesela biliyorum onu yetişemiyordu artık. Geri çevirmek zorunda kalıyordu mesela menajere. Ee, Türkiye'yi dört bir baştan başa dolaşmış, konserler vermiş. Hatta Almanya'da mesela yurt dışında Avrupa'da özellikle çok tanındı ve bilindi. Sürekli gide gele su yolu yaptın artık abi. Hani Bakırköy'e gider gibi falan diyorduk senin Almanya'ya gidişin. Bir bakıyorduk Almanya'da bir bakıyorduk İstanbul'da hemen. Ne zaman gittin geldin artık tanıdılar bize bile istemiyorlar benden falan diyordu yani. Ee, böyle... Evet. Kıvırcık Ali başka ne diyelim ee, Onun işte Herkesime hitap ediyor olmasından biraz Bahsedelim demin Çünkü de dedik ya Çünkü de şey yok yani dediğim gibi bir, pek e, Mesela ozanları işlerken de konuşmuştuk bunu Hani siyaset vesaire de Burada daha çok emek ve ekmek Sevgi hani direniş Derken hayat tutunma Hı -hı. mesajları Hı -hı. Daha çok veriyor ya evet. Hepsinde mesela gurbette Üçüncü gurbette ısırgan otundaki işe evet. tükendi ben tükendim Aynı. de hepimize yeter dünyada. Yani mesajlar e, çok fazla şeye insanları. çıkmıyor. Hani siyasi ozan anlamında pek gözükmüyor. <gülüyor> ya da işte mezhep biraz daha, daha önce... Iş işlediğimiz o da vardı. Hı -hı. Kıvırcık Ali daha çok emek mücadelesinde, ekmekte. Ayrıştırıcı değil de. Bütün aynen. aynen. O yüzden herkes sevdiğini değil mi? Türkiye açısından Ondan da Ondan dolayı da herkesi kesime hitap etmiş işte. Hı -hı. Mesela sağcısı, solcusu, rockçısı, halk müzikçisi, popçusu. Herkes sevmiş ve bestelerini mesela bir bakıyorsunuz Etbak Bayram almış. söylüyor. Tabii, bakıyorsunuz tabii. Sibel Can söylüyor. Yani, tabii, yani böyle tabii. hani uçlarda olan iki ayrı insan da söylüyor. ve çok bizim bilmediğimiz onun... sanatçılarda da verdiği besteler var. Onlar da bilinmeyenler de varmış. Hı -hı. yani. Çok. Tabii. Tabii bizim bilmediğimiz pek çok eseri var hı hı. O, e, işte diğer sanatçıların söyledikleri. Ve bütün dünyada aslında yayılıyor. Sadece Türkiye'de de değil Türkiye'yi taşıyor. Avrupa'ya ta ki işte e, Avustralya'ya, Kanada'ya kadar bile gitmiş bir şey. içimizden çıkan bir can. Evet Kıvırcık kesinlikle. Gerçekten. E, işte Gül Tükendi, Ben Tükendim, ısırgan Otu, Üçüncü Gurbet, e, Geriye Dönün Seneler. Bunlar çok bilinen eserler elbette. Gülüm değil mi? Şimdi hani bazı zaman kader demeyeceğim de çok ilginç bir şey. Mesela dikkat edersek bütün eserlerinde Gül'ü kullanıyor ya. Hı hı. Ben sonuna gelmek isteyeceğim artık. hani Filmin sonunda da evet. 11 Ocak'ta işte sabah 5.30'da yaptığı kazadan sonra hı hı. E, şu anda İstanbul Halımköy Gül Bahçe Mezarlığı'nda. Vay be. Yani bu kadar Gülerle hani evet, güllerle, güllerle yani, bitirdi. Kendi yani çok, çok ilginç bir şey. Bütün <gülüyor> hayatı boyunca Gül vardı. Evet, evet. Ya inanılmaz derecede ben şaşırmıştım o zaman da hani e, Esenyurt çemevinden kalkınca Allah biz oraya Allah Allah. o zaman cenazesindeydik. Bayağı kalabalık bir grup olarak orada dedik. Gülbahçe mezarlığına giderken de hayatı hmm. boyunca onun türkülerini Aynen. söyledi. Güllü bir yerde de evet. kaldı. Gerçekten evet. öyle. E, ve de son, evet. son albümüne hiç dikkat ettin mi Celal Bey? Dinledim. Son söylediği evet. sanki türküler ölümünü, ölümü çağırıyor sanki. Her kendi ölümünü yazar gibi bir şeydi. Tut da kırık havalarına kadar işte ölüm seni arar oldum neredesin. Aslında onu da evet yani, dinletelim e, diyecektim ben de. Kendi sesinden dinletmeden önce Gülüm türküsü de çok sevilir ve bilinir, evet, ben beğenilir. Ben de çok severim. Ben bence onu da söyleyelim ondan sonra kıvırcık ali sayfasından evet dinleriz burun evet Erdem. <gülüyor> Konuşmadım, hiçbir gülü koklamadım Yokluğunda konuşmadım Hiçbir gülük koklamadım Hasret vurdu taştı ama inan sensiz ağlamadım gülü Hasret vurdu taştı ama İnan sensiz ağlamadım gülüm Yağmur yağdı ıslanmadım Kar döküldü ıslanmadım Yağmur yağdı ıslanmadım Ar döküldüm, uslanmadım. Hayalini organ yaptım. Yine sensiz uyumadım gülüm. Hayalini organ yaptım. İnan sensiz uyumadım gülüm. Ay gülüm, gülüm, gülüm, mor dağlardaysın gülüm. gülüm, gülüm, gülüm, mor dağlardaysın gülüm. Bu yer, bu gök seni arar, gel kalbimi aç gör gülüm gülüm. Bu yer bu gök seni arar gel kalbimi aç görgü gülüm. Gül. Sardım Senin sevdan ile yandım Beden yandı Tuzla sardım Acın bile Bir bambaşka Gül yüzüne Türkü yaktım günü. Acın bile Bir bambaşka Gül yüzüne Yaktım günü Gecelere Gün bağladım Uykulara Can doğradım Gecelere Gün bağladım Uykulara Can doğradım Bil ki gözlerimi Bilerek Sensiz üstü üstte yormadım bil ki gözlerimi bile sensiz üstü üstte yormadım gülü. Oy gülü gülüm gülü.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 Gel kalbimi, aç, aç gör gülüm, gülüm, gülüm. Çok güzel. Ağzına sağlık hocam. Evet, çok güzel gerçekten. Sözlerle müzik öyle güzel bütünleşiyor ki alıp götürüyor evet, başka yerlere. İnsana. Biz de böyle acizane katılmaya ne çalıştık. <gülüyor> evet, yani gerçekten umarım biz de Kıvırcık Ali'yi anmaya çalıştık bu evet. kısacık yarım saat içerisinde. Merselik bu kısacık hayatında da çok güzel eserler çok bırakmış. Çok güzel şeyler evet. paylaşmış, evet. E, üretmiş ve bizlerle paylaşmış. Gerçekten ruhu şad olsun. Böyle bir yüreğinin o sıcaklığını, evet tamam. kendi sesinden dinleyelim. Sevincini, burukluğunu, coşkusunu her bir şeyini yansıtmış türkülerinde ki dinlerken o haykırışını, o tiz evet, yerlere çıkışını. çıkışını zaten görüyoruz ve yüreğimizi parçalıyor. Kendi sesinden e, dinleyelim bir evet. de. Haydi. Eskisinden de beter oldu halımız. Zehir oldu ekmeğimiz, balımız. Dilimize hasret kaldı dilimiz. Üçüncü gurbette perişan olduk. Çile çeken onca canlar nerede? Kıymet bilen o insanlar nerede? Ah, kardeşim ah! Acı tatlı geçen o günler neredeydi? Üçüncü gurvette perişan olduk. Şu yaban ellerde malamat olduk. Sıladan bin bir hayalle Aktı gözyaşımız karıştı sele Büktü belimizi dert hicran çile Üçüncü gurbette perişan olduk Büktü belimizi dert hicran çile Şu yaban ellerde malamat olduk Yüklendik hasreti düştük yollara geldik mesken kurduk yaban ellerde aldırmadık geçi giden yılları üçüncü gurbette perişan oldum aldırmadık geçi giden yılları şu yaban ellerde Malamat oldum Ana'yı babayı toprağa saldık. Bacıya kardeşler hasret aldık. Ne çileler çektik, ne günler gördük. Üçüncü gülmede perişan olduk. Dede'yi, nene'yi toprağa saldırdık Emmiye, dayıya hasiret kaldık Ne şirineler çektik, ne günler gördük Üçüncü gurbette perişan olduk Şu yaban ellerde malama dolduk Kalplerde huzur yok Ağızlarda tat Duygular yok olmuş Dostluklar berbat Anayı babayı tanımaz evlat Üçüncü gurbette perişan olduk Anayı babayı tanımaz evlat Şu ben ellerde Malamat oldu Bülbülü koymuşlar altın kafese Vatan vatan demiş nefes nefese Selam olsun sıradaki herkese Üçüncü gurbette perişan oldu Selam olsun eşe, dosta herkese şu yaban ellerde Malama toldu Alayı babayı Toprağa saldır Bacıya Kardeşe Hasire kandı Ne çileler çekti Ne günler gördü Üçüncü kurvette Perişan olduk Gedeğin emeği Toprağa saldırdık Emniye dayıya Hasire kaldık Ne çileler Çektik Ne günler gördük Üçüncü gurbette Perişan olduk Şu yaban Ellerde Malama dolduk Ah, Türeme ah. bu kaçıncı gurbet? Kaçıncı hasret? Sevgili Radyo Havan dinleyicileri bu bölümde ünlü şairimiz Nazım Hikmet'i uzun uzun konuşup şiirleriyle anlatacaktık ama biz ayrılan süre çok az kaldığı için önümüzdeki haftaya onu evet, bırakıyoruz. Değil mi hocam? Yani Hepsini Nazım'a biraz daha bileyim. geniş yer vermek istiyoruz. Önümüzdeki haftaya umarım onu da anlatırız. Anacağız, Çünkü bir şekilde baktığımız zaman hani giriş yaparken de türküler... İktidarları her daim korkutmuştur. Çünkü içgüdüsel olarak bilirler ki yüzlerce yıllık türkü geleneği bütün baskılara, bütün yozlaştırma girişimlerine karşı halkın en sağlam direnişidir. Bu nedenle türkülere ve türkü çığranlara saldırırlar. Bilirler ki anne memesinden iç sütünü çocuk annenin mırıldandığı ninniyi asla unutmaz. Hı hı. Bilirler ki türküler dünyanın kendi etrafında döndüğünü sananlara nanik yapıp gülerek yollarına devam ederler. Bilirler ki türküler düşmanı dost yapar. Bilirler ki türküler işkencede, zindanlarda yumuşacık bir omuz gibidir, güç verir. Bilirler ki türküler hiç ölmez. Evet. Bunu Işıl Özgehan Türk söylemiş. Hmm, o yüzden güzel. de e, Nazım'ın çilesi de böyle bir çileydi, devam edecek. Ama hmm. birkaç anekdotla ben bugünkü programı e, bağlamak istiyorum. Çok ilginç değerler veren e, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği benim de üyesi olduğum, ve üstelik e, Genel Merkez Delegisi hmm. olduğum derneğimizi evet. e, Ankara'daki, e, ce, e, cenaze çeneklerine biliyorsunuz e, tema gibi diğer hı hı. kamu yararına çalışan dernekler gibi evet. çeneklerde e, bağış alınır. Hı hı. O bağışlarla ilgili e, Ankara şubemizde bir evet, evet, e, maliyenin bir baskını var derneğe. Bu sefer de İstanbul'a geldiler. Hı hı. İstanbul'daki genel merkezimizi de e, bu anlamda bir ablukaya aldılar. Hı hı. E, genel Başkan Aysel Çelikel. İstanbul'da bu çalışma başarılı olunca Ankara ve İzmir şubelerini teşvik ettim. Hı hı. Onlar da başladılar. Dernekler masası sık sık bizi denettiler ama yaklaşık 4 ay önce... Bu kez Maliye Bakanlığı denetleme başlattı ve sonuçta bize sizin bu aldığınız bağışlar aslında bağış değil ticari işlemdir. Hmm. Dört çeşit vergi ödemek zorundasınız dedi. Evet. Bu vergileri evet. ödemediğiniz için hem borçlusunuz hem de cez cezaları var dedi. Fakat bunun üzerine mali denetlemimizi yap yapan firmalara gittik. Raporlar sunduk, itiraz ettik. İtirazımız kabul edilmeyince de vergi mah mahkemesine başvurduk. Şu anda vergi mahkemesinde devam ediyor. Çok ilginç bir şey yaşıyor şu anda Çağdaş Yaşılımlı Esekleme Derneği'de. Ama... ...bu anlamda burslu öğrencilere verilen bir ceza gibi gözüküyor bu. Çünkü mali anlamda bunu yönetim kuruları bu paraları ödeyemez. Hı -hı. Yani düşün ki en son... çocuklara verilecek olan Ay, burslardan... Bir de e, yönetimdekileri kesilecek. de korkutuyorlar. Dolayısıyla Hı -hı. adam onun cebinden yönetimlere kesileceği için bu rakamın. Hı -hı. Yani yönetim kurulundaki kim hangi üyeler varsa o paraları onlar ödeyecekler. Onların öyle bir mali gücü yok. En son Borusan'ın sahibi Asım yıkın cenazesinde... ...o bağış çelen gidince işte herkes ismini yazdırdığı için... 5000 bin küsür e, liralık e, bir ceza kestiler sadece onun için Allah yani Allah. o yüzden de onu verecek oradaki hepimiz çoğu arkadaşlar emekli öğretmenler Hı -hı. o parayı verecek gibi değiller e, hem bunu da hatırlatmak isterim hem de Çok bu hafta bir tablo yani evet bu hafta içerisinde yine e, bir değerli yazarımızı anmak isterim. Diyor ki evet kendimi bir güvercinin ruh tedirginini içinde görebilirim. Ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz. Güvercinler kentin ta işlerinde insan kalabalıklarına daha iyi yaşamlarını sürdürürler. Evet biraz ürkekçe ama bir o kadar da özgürce. Hrant Dink bahsettiğim Hı -hı. yazarımız 19 Ocak'ta da 2007 yılında faşist bir kontrol gerilet etikçisinin silahından çıkan 3 kurşunla katledildi. Onu da ışıklar içinde evet, analım. Analım. Bu haftaki programımızı bitirelim, bitirelim hocam. Bitirelim. Ocak ayında işte pek çok kayıpların olduğu gibi ölümleri olduğu gibi pek çok da doğanlar doluyor hayata merhaba diyenler. Benim çok yakınımda iki sevdiğim insan var. Onların doğum günlerini ben buradan kutlamak istiyorum. 17 Ocak Ayhan Kayalar sevgili yeğenimin. Çok. Güzel. 24 Ocak'ta sevgili kardeşim Cenk'in doğum günü. İyi ki doğdular. Onlar varlar ve onları seviyorum. Ocak ayında doğan herkesin doğum günü kutlu olsun. Kaybettiklerimizin de ruhu şad olsun diyorum. Sevgiyle saygıyla anıyoruz. Haftaya görüşmek üzere, türkülerle kalın, sağlıcakla kalın. Evet, türküler ve yaşam programı bu hafta da burada sonlandırıyoruz. Haftaya görüşmek üzere herkese, hoşça kalın, dostça kalın, türkülerle kalın diyoruz. Isdırabı gül suyuna Gülüm seni arar oldum neredesin? Ayrılığın altın tas ta sundular. Ölüm seni arar oldum neredesin? Ölüm seni arar oldum neredesin? Ayır altın testası sundular. Ölüm seni arar oldum neredesin? Ölüm seni arar oldum neredesin? Çok Olur Ardım Olmayanın Derdi Çok Olur Leşini Yemeye gurdu Çok Olur Ömrü Sürgün Geçer Yurdu Yok Olur Elim seni arar oldum neredesin? Elim seni arar oldum neredesin? Ömrü sürgün geçerlele yordu yok olur. Elim seni arar oldum neredesin? Ah köyüm sen var, ağır oldun, neredesin? Türküler ve Yaşam programına ulaşmak için Turkular ve Yasam at ieo.org.tr Türküler ve Yaşam hazırlayan ve sunanlar Celal Özel, Sevgican Dalga